Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demirören. Kamusla Güreş'te artık yaz aylarının sonuna yaklaştığımız şu dönemde çiçek, böcek, bitki konseptimize çarşıdan aldım bir tane eve geldim. Bin tane ile devam ediyoruz. Anca nedir? Çocukken çok düşünüyorduk ama <gülüyor> evet. sanırım birçok insan biliyor yanıtını. Bu haftaki kelimemiz nar. Bu haftaki kelimemiz nar, e, şamanizmden bu yanı her milletin kutsallaştırdığı bir meyve, evet. halk ekimliği, kök, boya, gıda, hediyelik eşya yapımı gibi pek çok sahada yaşam alanı bulmuş bir sözcük. Evet. Türk Dil Kurumu'na baktığımızda e, Farsça nar, enar kökünden geldiğini görüyoruz, Hı -hı. nar sözcüğünün. Nargillerden yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç, punika granatum. Evet, latincesi, latincesi değil mi? Latincesi. Bu bilimsel adındaki Punica. ...cins adı fenike anlamına gelmekte ve onun eski zamanlarda fenike kaynaklı olduğuna inanıldığını göstermekteymiş. Evet, kadim meyvelerden. Hı hı, ee, aynı zamanda. Hı hı. TDK'de bu ağacın kırmızım sarı, sert bir kabukla örtülü... ...içinde çok sayıda kırmızım trak, zulu taneler bulunduran yuvarlak yemişi olarak tanımlanmış. Evet, ee, bir de nar gibi var yine TDK'de, hı hı. nar gibi yani iyice kızarmış, i̇yice kızarmış yani, anlamı var. Yani, Nar, nar çiçeği, nar şerbeti, kudret narı gibi bileşik sözcük kullanımları var. Evet, nargiller var bir de botanikte hı. isim olarak geçiyor. İki çeneklilerden e, nar çeşitlerinin içine alan küçük familia. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi kadim bir e, meyve Evet bütün kültürlerde Bu, kutsallaştırılmış değil evet, mi? Evet o kültürlere bakacağız Aynı zamanda vardığımız kelimeler de var tabii. Yani bununla birlikte işte ne aklımıza geliyor Ben işte bereket aklıma geldi Bir taneden bin tane evrilince ilk olarak çağrıştırdığı sözcük Bereket zaten tabii, Bolluk aynı zamanda Kimi kültürlerde yine e, vulvaya benzediğinden dolayı Cinsellik çağrışımında Doğum çoğalmayı sembolize Evet bir aradalık birlik ...hikayesi de var için içerisinde... ...sürprizli bir meyve aynı zamanda... ...doğurganlık sembolü sen dediğin gibi... ...etimoloji sözüne baktım... ...nar Farsçadan geliyor, nar'dan... Hı hı. ...Arapçası Ruman... ...Fransızcası Grenade ...Almancası Granada... E, İspanyolcası, ...İspanyolcası Granada... ...Latincesi Malum Granatum... ...dediğin gibi... E, İsmet Zeki Eyüboğlu batı dillerine Gırnata devletini kuran Müslümanlarca götürüp evet, yetiştirdiğinden Gırnata ilinin adıyla anılır diyor. Zaten İngilizcesinde bu Latin dillerinde de olan o Granada, Pomegranate İngilizce yine o gr gr Granada Hı -hı. sözcüğünden gelmekte. Biraz e, simgesel boyutlarına bakalım, e, mitolojik e, hikayesine bakalımların dediğimiz gibi birçok kültürde Hı -hı. E, karşımıza çıkıyor. Ben yine simgeler sözlüğüne baktım Esat Korkmaz'ın. Burada bir başlıkta Yunan mitolojisinde Elois tapımında Demeter'in kızı Kore'nin yediği ölüm ve doğum simgesi ve yer altı meyvesi aynı zamanda. Çin'de çok zengin. Evet. Çin kültüründe verimlilik, bereket ve bolluk simgesi dediğim gibi. Bereket ve bolluk simgesi. Üç şanslı meyveden biri aynı zamanda. Çin kültüründe üç tane şanslı meyve varmış. Ben de bu ara öğrendim. Bunlar şeftali nar bir de buda eli diye bir meyveden bahsediyor yazar Esat Korkmaz. Adı 16 sayısıyla es sesli olduğundan 16 yaşındaki kızı çağrıştırıyor simgesel olarak. Çiçeği söz konusu olduğunda dört mevsim çiçeklerinden yaz simgesi aynı zamanda ee, Çin yine e, mitoloji kültüründe akma olarak algılanan ünvan süreklilik simgesi yani nesilden nesile aktarıldığı için bir süreklilik simgesi hikayesi var bir de Çin'de e, simgesel alanında genç kız Genç, Genç kız, kız kadınlık, erillik o simge her zaman karşımıza çıkıyor. Hititçe'de nur mu olarak ifade ediliyormuş. Hı -hı. Nar ilaç elde etmişler nar'dan. Zalpa ve eşra adlı iki türde yemek yaparmış hititler nar'da. Kibele tapımlarında kibeleye kurban olarak sunulur. Ee, yine döl verimliliği ve e, tekliğin sembolü aynı zamanda. Hı -hı. Yapısına baktığında da aslında hem tek hem de e, açtığın anda birçok parça. Evet. İçeriyor. Bu yönüyle zaten çok <gülüyor> e, sembol üretmiş. Zahmetli bir de ya değil mi? yemesi sever mi Ben yemeği e, çok severim de tabii ki tanelenmiş olarak <gülüyor> elime gelirse. <gülüyor> memlekette Onu, çoktur değil mi? Aynı, evet. Memlekette çok. Zaten Ege, Akdeniz e, toprakları orası. E, hazır memleket demişken hemen e, vatanının Türkiye, Batı Asya ve Akdeniz akılları olduğunu, olduğunu e, biliyoruz. Akdeniz'den Himalayalara kadar olan bölgelerin e, vatanı e, sayılıyor. 5-6 metreye kadar boyun alınabilen bir çalı veya küçük ağaçtır. Bol güneşli yerler ve ılıman iklimlerde. ...yetişiyorlar. Zaten... E, ...dünya nar üretiminde Türkiye... ...Hindistan e, ve İran'la birlikte... ...üst sıralarda. Evet. E, Ege deyince aklıma geldi. Şimdi benim Ege'li... ...onların bir değişik şekilde... ...narı e, bölüyorlar. Ben hayatta beceremem onu. <gülüyor> Hep böyle üzerime... E, ...döküyorum işte. Zaten suyu da çok... ...üzerine şeydir, bir şöyle... E, ...haç şeklinde bir çizgi çekip... ...bir... E, ...dörde bölerek çok kolay bir kırıp Yöntemi yeme var. O, evet, tekniği var. işte. Ben de pek beceremiyordum. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Hı hı. Hakikaten zahmetli ama aynı zamanda çok da lezzetli tabii yani. Bir de Kerem, diğer meyvelerin, çekirdeği meyvenin tam ortasında bir ya da ne bileyim sınırlı sayıdayken narı ıı, kırdığın anda ıı, birçok çekirdekten birçok ıı, dölden oluştuğunu görüyoruz ki bu bereketin ıı, doğumun doğurganlığın dişiliğin simgesi olması da bu yüzden evet, herhalde yani, bizim coğrafyamızda bulunan hani meyvelere baktığımız zaman yapısal olarak çok değişik hakikaten yani hı -hı. Ya, o anlamda da hani özel bir meyve e, semboller sözcüğüne baktım larusu aynı zamanda hı -hı. E, hristiyanlıkta ...düz, parlak ve katı kabuğu altında... ...hapsolmuş duran nar tanecikleri... ...senin de bahsettiğin gibi... ...birlik içinde ve güçlü bir... ...kilise tarafından korunan... E, ...inanan kesmi ...tasvir ediyormuş aynı hı hı, zamanda... Hı. E, ...nar Yahudi gelenekleri... ...içinde önemli... E, bu, o, ...Yahudi geleneklerinde... ...nar yaşamın ve refahın işaretiymiş... ...ve e, bu işareti... E, ...tamamlaması anlamında... ...yılbaşlarında Roş Haşana... ...deniliyor... Akşamı yenmekliymiş aynı zamanda. Hmm. Ee, Antik Mısır'da ölüleri e, ikinci yaşamın umuduyla nar ile birlikte gömmüşler. Hatshepsut'un mezarında da birçok hmm. e, nar bulunmuş. Meyvenin ana rahmine zarlarının plasentaya benzemesi. Meyve açıldığında kırmızı renkte kana benzeyen öz suyun çıkması doğumdaki kanamaya benzetiliyor. Birçok hmm. kültürde de bu. ...bereketlik simgesi olmasının nedeni de şekliyle ilgili hı hı. büyük oranda. Biraz da Türk dünyasına baktım. Hı hı. Bu ara bu yaz döneminde çok yararlandık... yararlandık. ...profesör Bahattin Ögel'in kitabından Türk kültür tarihine giriş. Nar Türklere iki yol ile girmişti diyor. Birinci yol Uygurların geliştirdiği ziraat ve tıp kültürü ile gelişti. Nar Uygur tıp kitaplarında Dana adı ile geçiyordu. Sanktikçe'de Nar Danika... Danyaka sözleriyle karşılanıyordu. Çin'e de danak adıyla girmişti diyor. Ee, Uygurlar açık nara yani ekşi nar çeşitlerinden söz açıyorlardı. Nar tohumunu suda eritip ilaç yapılmasını tavsiye ediyorlardı derlerdi. Aynı zaman tabii böyle şifa yönü de var. Şifa yönü Boya var. Boya da yapılıyor bildiğim hmm. kadarıyla. Boya yapılıyor. Kök boyada kullanılıyor. Zaten bu şifa yönü şimdi tıbbın da kabul ettiği e, önemli özelliklerinden biri. E, çok yüksek antioksidan evet, oranına antioksidan sahip ki halk bunu ben de şeyi hatırlıyorum çocukluğumuzda e, ishal gibi rahatsızlıklarda nar ekşisi. İçirilirdi bize. Bu halk hekimliğinde de işte kabızlığa iyi geldiği gibi o e, tane bakımından da oldukça zengin. Düşük oranda alkoloid iç, e, içeriyor. Çekirdeğinin yağının şifalı özellikleri var. E, kabuğunu değerlendirmek mümkün. Hı -hı. Oldukça e, şifalı bir bitki. E, ben kitaba devam edeyim. E, Farslarda nara, e, nara, enar, anar de, deniliyor. Ama halk dilinde ise bu, bu söz nara dönüşmüş. Türkler Orta Asya'da Farsça konuşan taciklerden bu sözü nar olarak almışlardı diyor. Batı Türkistan'daki Harez, Harezmşahlar çağına ait kaynaklarda nar ve nar kabuğu sözleri görülüyor. E çünkü bu bölgede değişik bir Fars ağzı konuşan yerli tacikler ile e, Farslar çok buluyor. Hmm. Orta Avrupa'da kalmış olan kumanlar gibi Türkler ise nara nardan veya beguda demişler. E, Anadolu kaynaklarında deve dişin nar, fez narı, hafız narı, karanar gibi... Nar Boncuk çişlerin, narı vardır, hmm, Katırbaşı, <gülüyor> Nuznar, Çüngüş narı vardır. Anar dediğinde e, Anadolu ağzında da <gülüyor> özellikle Ege ağzında nara inar der. Hmm, bak biliyorum. Tabii inar. Şimdi sen anar dediğinde e, bağlantıyı kurdum. Madem Ege'liler öyle diyor biz Orta Anadolu'ya Orta Anadolu bir Türk Türküsü. Bir Türk'ü dinleyelim Neşet Ertaş'tan gelsin. Nar danesi. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı ya neye yarardı da güzel olmasaydı Mardanesi tanesi de seviyom merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi Zülfünü darar da gömür yâri yarar Dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar Dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar Mardanesi tanesi de seviyorum merdanesi Gözellerim içinde de sevdiğim bir tanesi Senim sevgilidir, mardanesi tanesi de seviyorum mardanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Mardanesi tanesi de seviyorum mardanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Evet, Kamusla Güreş'teyiz. 94.9 Açık Radyoda sevgili Neşet Artaş'ın çok muazzam bir türküsüyle devam ettik programımıza. E, kamusla Güreş gmail.com Twitter adresimiz Kamusla Güreş atılatalım. E, Tabi dedik dediğimiz gibi kadim bir meyve. Hı -hı. E, sen türküyü söylerken e, çok da meşhur e, yedi kocalığı hürmüzün şarkısı vardır. Şu gelenler olay, şu gelen yar olaydı, elinde nar olaydı. Hatırlarsın. Hmm. E, Anadolu kültüründe de sevilen kıza gönderilen nar, evlenme teklifi anlamına geldiği için hmm. sözler Ay. o şekildeymiş. Ev, ev, şey narın gönderildiği zaman evli evet, teklifi, evlilik teklifi geliyor. Hı, çok anlamına güzelmiş. geliyor. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de nar bir cennet meyvesi olarak zikrediliyor. E, Hatta bir yasak meyvenin <gülüyor> elma değil de nar olduğu evet. düşünülmekte orada. Zerdüşlük'te vardı galiba. Zerdüşlük'te doğurganlık, <gülüyor> ölümsüzlük ve zenginlik sembolü ha. çok parçalı olduğunu düşününce hani doğurganlığın dışında bir zenginlik sembolü olması da oldukça doğal. Tapınma törenlerinde kutsal saydıkları için narı kullanıyorlar yine. Tüm yıl boyu yeşil kaldığı için ruhun ölmezliğini sembolize ediyor. Aynı zamanda bir tek narın içinde binlerce parça refah ve zenginliğin işareti olarak kabul edildiğinde çocukların takdis törenleri. Trenlerinde de kullanılıyor Zerdüştük'te. Hmm. Mesela bu gelenek Anadolu'da var. Düğünlerde nar kırılır. Gelin eve girmeden önce kapının önünde nar kırılır. Ee, Birçok kültürü Ermeni kültüründe e, diyebiliyorum. Yılbaşlarında nar kırma geleneği vardır ki bu e, yayılmıştır. Bizim hmm, çok güzelmiş aslında. Yakın çevremizde de. Ben de, de... okumalarını yaparken hani gördüm Hı -hı. çok... <gülüyor> Görselliği de güzel yani. Ruhun ölmezliği, doğanın mükemmelliği, e, bolluk ve refahı e, simgeliyor. İran mitolojisine baktığımızda e, İsfendiyar'ın orada nar yedikten sonra yenilmez olduğuna inanılıyor. Hmm. Yine Maneizm'in kurucusu Mani'nin doğumunda nar önemli bir etken. Fata adındaki kralın karısı yediği nardan gebe kalmış ve göğsünden Mani doğmuş. Hmm. Bu birçok Anadolu'da anlatılan halk masalında da vardır bu. Çocuğu olmayanların işte e, sihirli bir narı yedikten sonra çocuk sahibi olmaları. Hmm. Bir de şöyle bir inanış var. Narı kırıp hiçbir tanesini düşürmeden tamamını yersen ...çocuğun olacağına inanılıyor... ...Anadolu'da. Hmm, ne güzelmiş... Hı hı. E, Hristiyanlıkta yine... E, ...süsleme sanatında çok sık kullanılıyor... E, ...kullanılan bir motif... ...olmuş, e, işte papaz giysilerinde... ...oda duvarlarında, işte aslan... E, ...dinsel süsleme amaçlı kumaşlarda... E, metal işlerinde, nar... ...motifine sık sık rastlanıyor... E, ...bir de hani... E, ...kilise gerçek açın cennet bahçesinde yetişen... ...yaşam ağacından yapıldığını öne sürer... İnanca göre Adem... ''Cennetten sürülünce onu da götürmüş ve Hristiyanlığın öncülerine teslim etmiştir. Onlar onlar da ağacı tufan sırasında Nuh'un gemisinde saklamışlardır. Binlerce yıl sonra ise İsa o ağaçtan yapılan çarmıha gelmiştir.'' Orta çağda mistikler ve narın insan ruhunu gıpta nefret ve öfkeden temizlediğini öne sürmüşler.'' Aslında baktığın zaman dediğim gibi bir kadim meyve ve çeşitli kültürlerde çok Anadolu'da, Hristiyanlık'ta, Musevik'te birçok simgesel anlamı var Yapı olarak da bu simgeyi üretmek de, bu birçok metaforu üretmek evet. de çok yetkin Başka biraz da yiyeceklere, yemeklere bak, baktım ben Tijan İnal Tong'un iletişim yayınlarından Meyve Ağacı'ndan Hikayeler adlı kitabına baktım ee, orada bizde nar çok kullanılan bir meyvedir diyor. Ee, narın bol yetiştiği yörelerde özellikle Güneydoğu Anadolu'da mutfağımızda çok, çok sık sık kullanılıyor. Özellikle nar ekşisi. Ee, birkaç örnek var yemekler var. İşte ekşili çorba diye bir Osmaniye'de yapılan hmm. nar ekşili yapılan bir çorba varmış. Ee, taze ekşi nar suyu da eklenen e, bostana diye bir yemek varmış Urfa'da. Ee, yeşil mercimek ve patlıcanla yapılan şeyh mualla Antakya'da ismi de çok hoş Güzel evet e, İsimler hep böyle hoş gitti e, Süslemek için nar taneleri de eklenen yöreye özgü bir tür yabani kekikle yapılan zahter var e, Zahter salatası hmm. yine Antakya yöresine ait e, Zonguldak'ta narla süslenen e, kuru meyvesiz bir tür aşure olan baklaş var mesela şuraya da pek yakışır biliyorsun değil mi? Aslında e, görsel olarak sunum olarak salatalara üzerine e, serptiğin her şeye çok yakışacak e, bir meyve. Ve son zamanlarda da kıymeti daha fazla bilinmek bilinmekte. Sağlıklı beslenme adına olsun, lezzet adına olsun. E, düşük kalorili yağ yerine nar ekşisiyle e, salatayı, yemeği lezzetlendirmekte. E, son günlerde evet, oldukça revaçlı aslında. Çok sık böyle bir, bir moda olan diyeyim hani hmm. yerler var mesela ticarethaneler var işte meyve suyu hmm, sıkan yerler nar, suyu. Evet, o, nar suyundan çok yararlanıyorlar ee, öyle diyorsun ee, nar suyu ve ekstresinin yanında nar tane anneleri ile e, bu antosiyaninlerin kolon ve meme kanserleri yanında prostat baş ve boyun kanserlerinde de etkili olabileceği hmm. e, düşünülüyor ee, zaten bu halk hekimliğinin de getirdi sindirim üzerindeki Etkileri olsun işte e, antioksidan etkisi e, narın kıymetinin daha da fazla bilinmesine e, hmm. yol açtı. Evet sanata bakalım biraz neler var bende pek bir şey yok sen biraz çalıştın aslında. Ya şöyle sen aslında yemeklerden bahsederken aşure dediğin de baba ve piç romanı Elif hmm. Şafan hmm. hatırlarsan orada e, ben. her bir bölümde... E, bir malzeme, bir aşure malzemesinin ismi verilir. İşte birinci hmm. bölüm tarçın, ikinci bölüm buğday, üçüncü bölüm fındık, fıstık gibi. Hmm. Ee, Baba ve Piç'te evet, evet, nar aşure malzemesi olarak e, orada bölümlerden birinin adı ve nar taneleri bölümün ismi. Orada nar taneleri de dünyaya yayılmış Ermenilerin bir sembolü, bir bakıma. Roma'nın ha. kurgusu e, üzerinde ve orada yarılmış nar şeklinde altın tellerle örülü ve ortasında kırmızı elmas parçalarının bulunduğu broşta Osmanlı'ya göndermeler taşıyor. Baba bu piçte. E, dürtme içimdeki narı üstümde beyaz gömlek var der Birhan Keskin'in unutulmaz düzelerindendir. Keskin. Şiirde bayağı kullanılıyor galiba. Ha. Şiirin edebiyatın oldukça sık kullandığı bir imge. E, programın başından beri konuştuğumuz gibi e, çok müsait Hı -hı. sembolik e, anlamlar yüklemeye. Nar kentinde bir incir buldum. Narı da inciri de övmek isterim. Anam her kışın en karanlık noktasında eve girerken bir nar atar diyere bütün gücüyle parçalanıp iyice dağılsın diye. Evin beti bereketi niyetine diyor Bilge Karasu, narla incire gazeldi. Ooo çok güzelmiş yine. E, resimde var Sandro Botticelli'nin 1487 tarihinde yaptığı işte Nazlı Madonna diye bir resim var meşhur. Onları e, görsellerimize evet, ekleriz, görsellerimizi Twitter ekleyeceğiz sayfamıza. Yine. Evet, e, NAR'la ilgili programımızı e, sonlandırıyoruz. Bir Haydar Ergülen e, şiiriyle, şiiriyle bitirelim. Kış büyük geliyor NAR'a gidelim e, meşhur şiiri. Kadın, aşka bahçe, deli sarmaşık, tutunup aşkına hemen NAR'a gidelim. NAR'ın elinden kopardık şu aşkı diyelim. Der. Haydar e, Erdulen. Evet, iyi haftalar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada sevgili Didem e, bu hafta yanımızda dörtlü küçük bir kaçamak bir tatil yapacak. Didem Nar memleketinde. Evet, Akdeniz'de. aynı zamanda nar getirir inşallah. Size herkese iyi haftalar. İyi haftalar.